Kurbana yakın bir zamanda düşük yapan, ikinci yavrusu karnında öldüğü tespit edilip veterinerce alınmış bir hayvan kurban olarak kesilebilir mi demişler. Evet kes yani kesilebilir bir şeyi yoksa başka yani bu söylediklerinizin dışında bir arızası yoksa kesilebilir. Veya yeni doğurmuş lohusa hayvan kesilir mi hocam mesela? Yani o yavrusu varsa kesmek doğru değil tabii. Onu besleyecek yavrusu çok değil mi? kim emzirecek. Evet.